Ağzı Allah'tan Ya eyü heml din, âman, ta kul Allah, fal tanrul ve ta kul Allah. İn Allah'a habib ol Ve kâl Nabi sallallahu aleyhi ve sallam ve hikmeti mahafetullah. Sıdak ve iman nuru ile bezenmiş alınlarında eseri süjd dillerinde tevhid yüzleri nuru İslam ile münevver kıyamet gününe inanan bu kısa hayatın hesabını Allah'a vermeyi kabul eden Hakk'ın celalinden korkan, cemaline aşık olan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline muhtaç olanlar. Dünya hayatı gayetle kısadır. Bir gölgeden Güneşe çıkmak gibi yahut güneşten gölgeye çıkmak gibidir. Çok kısadır, pek kısadır. Fakat manası gayet de büyüktür. Dil gibi. Dil de öyle. Cirmi küçük, cırmı büyük dilin. Bak et parçası ama insanları alâ-i yine, yani yükseltir, yüceltir, cennete götürür veyahut da esferi safiline cehenneme şeker götürür. O kısa et parçası. İnsanları dünyada ya, ya rahat, sefaya, saadete, necata, feraha indirir, yahut adamı sehpaya verir, dil parçası. Cırm'i küçük, cırm'i büyük. Dünya hayatta da bunun gibidir. Yolcu yolunda giderken bir ağaç gölgesine uğrayıp, orada bir miktar meksetmesi, oturması, biraz istirahat etmesi, sonra oradan kalkıp yürümesi gibidir dünya hayatı. Bir daha verelim. Bir köprü farz et, köprünün bir ucu ana rahmi, bir ucu ahirettir. Köprünün üzeri geçişi dünya hayatıdır. Acaba anlatabildik mi? Fakat köprünün diğer tarafında bir büyük bina vardır. Bu ahiret köprüsünün, dünya köprüsünün yani ayetinde. Bu binanın üst kısmı cennetu aliyat, alt kısmı cehennemdir. Bu alemden sonraki alemde yani ahiret aleminde... İki makam vardır. Bir cennet vardır, bir Nar vardır. İnsanlar da ikiye taksiye olmuşlardır. Ya cennet ehlidir, ya cehennem ehlidir. Cennet ehli olanlar, Allah'ı tevhidenler, Allah'ı şirkten beri kılanlardır. La ilahe illallah vahdehu la şemikele. Bu Allah'ın hakkıdır. Allah'a bir bilmek. Ona şirk, Benzer koşmamak, kemal sıfatlarıyla ile muhtasif, noksa sıfatlardan münezzeh, istediğini istediğine veren, istediği vakitte almak kudretine malik bulunan, bizleri bir katremmeniden ana rahminde hayız kanıyla kudret fırçası ile istediği şekle koyan, sonra bu aleme getirdikten sonra tekrar bu alemden bizi götüren, bizi getiren de götüren yani. İstemediğimiz halde getiren, istemediğimiz halde götüren. Ve istediği vakıtta getiren, istediği vakitte götüren. O Kudret-i Cenab-ı Hakçı'nın evde evet Görüyorsun ya, bak semavata işte onun sahibi. Senin gözün bir miktar görüyor, benim gözüm de bir miktar görüyor. Semadaki yıldızlar böyle dünyadan 700 milyon büyük olanları var işlerinde. O da bizim için ondan daha yukarıya alemler var. Ha, i̇şte o semavatı sizin üzerine yücelten, yıldızlarla karanlık karanlık geceniz süsleyen gündüz sana güneşi doğuran, yağmurlar yağdıran, bir tarla içerisinde, içerisinde renk renk, lezzeti ayrı, tadı ayrı, zevki ayrı, kokusu ayrı, meyveler, çiçekler ihsan eden, rengaren bir tencerede pişiyor, ağaçısı bir, tenceresi bir, bir bahçeyi tencere farz et, bahçıvan da ahçı farz et, ha, içerisindeki incirin tadı ayrı, zeytinin tadı ayrı, üzümün tadı ayrı, eriğin tadı ayrı, elmanın, armudun ayrı, çiçekler rengi ayrı, ihsançılı Allah yok mu, seni ve beni ana karnımla bir katremeni olarak düşürdü de, orada, fil arhami keyfe yaşa. orada kudret fırçası ile, hayız kanı ile bizi istediği şekle koydu. En güzel şekle koydu. Kimin şekli biliyor musun? Senin şeklinde benim şeklim. Biz maymundan gelme değiliz. Biz Adem'den gelmeyiz. Adem aleyhisselamdan. Peygamberzadeyiz yani. Alem-i Ervahte Cenab-ı Hakk'ın hitabında Hakka söz verdik. Ya Rab sana şirk koşmayacağız diye. Seni Rab tanıyacağız. Seni mağbut bileceğiz dedik. Ve Adem'in sülmünden geldik. Adem aleyhisselamın. Adem bir peygamberdir. Senin şeklin kim şekli biliyor musun? Resul Ekrem'in şeklidir. Allah kendi nurundan Muhammed Mustafa'yı halk etti. Bütün insanları da Hazreti Muhammed'in şeklinde halk etti. Maymun insan olmadı. Belki maymun insan olmadı belki insan maymun oldu. Domuz insan olmadı ama bazı bazı insanlar domuz oldular. Beni İsrail'de. Ümmeti Muhammed'e yok mu? Var ama gizli. Ameller, ameller teldi olunur, nes olunur. Ben gözümle gördüm. Hak şahittir, şurası makam Muhammediyettir. Bana inanırsınız. Balat tarafında bir tefeci, faizle para veren, halkın iliğini, kanını emen bir adam ölmüştü. O devirde belediye teşkilatı yoktu. Hiçbir gazetel o adamı yıkayamadı. Çünkü bir hınzır olmuştu. Teneşerin üzerinde bir hınzır olmuştu. Biz... Çarşamba'da Mehmet Hacı Hamisi'nin imamı o vakit Hacı Ömer Efendi'ydi. Onun mahtubu vardı Hafız Nicarat Efendi. Onunla beraber gittik, gördük, seyrettik. Baktık, geldik. Sonra kimse yıkayamadı. Valide Camisi Valide Hastanesi'nin imamı vardı Hafız Ahmet Efendi. O geldi, yüzüne çuval attı. Çuval yüzüne, o şekilde onu gazetti. Cenab-ı Hak beni ısılayla, iyi dinle, kulağını benden yana ver. Beni İsrail bazı günah işlediği vakitte onlar akşamdan insan sabahın hayvan verirlerdi. Allah beni İsrail'in bir kısmını domuz, bir kısmını maymun yaptı. İnsandan oldu. Bir kısmı fare oldu. Hatta hadis-i şerifte gördüm ben. Hala onlar Yahudiklerini muhafaza ediyormuş fareler de dev eti yemezlermiş. Çünkü Yahudiliğe göre dev eti yemek haram, deve içmek haramdır. Dev eti yemez, deve sütü içmezlermiş o fareler. Hala Yahudiklerini muhafaza ediyorlar yani resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Ne solunmak? Ne solunmak beni İsrail'de vardı. Bizde de manevi olarak ne solunur fakat böyle yüz senede, elli senede bir bir kere böyle meydana bir kişi olur ki halka ibret olsun diye unutmasınlar diye. Yani. Haberde kalmasın, ilmele yakın olmasın, aynel yakın olsun. Cenab-ı Allah bazen böyle yapıyor. Yine i̇bn bir Şahne tarihinde bir adam imamın taklidi yapmış Halep'te i̇bn Şahnet, bak söylüyorum, İbn-i Şahnet kayıtlı. Bu tarihte gördüğüm burada, İmam'ı, İmam'dan alay etmiş, isizah etmiş, İmam'dan nasıl, o, o, o, Nisi, o Zatı Muhterem, nasıl okuyorsa Kur'an'ı filan alay etmiş onun şeklinden. Derhal maymun oldu diyor. Allah maymun yaptı onu diyor. Gene resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından Cenab-ı Peygamber'in takdirini yapan, ağzını burnunu büyüş böyle yapan bir herif vardı. Cenab-ı Allah ona böyle bir koku verdi, öyle bir hastalık verdi ki müşrikler dahi yandan sokmaz oldular. Öyle halak oldu ki cehenneme yolladı. Biz gelelim dersimize. Kudretullah'ı görüyorsun değil mi semavatı? Nasıl kaldırılmış? Yıldızlarla nasıl semayı süslemiş? Güneşlerle, mevsimlerle, aylarla, günlerle, haftalarla, saatlerle, dakikalarla, saniyelerle. He? Hep hesaba sokmuş Allah bunları. Birer birer hesapta bulunan. İşte onlara kadro Allah senin de ömür hesabını sana soracak. Neye sarf ettin ömrünü? Günaha mı, sebaba mı? Çünkü diyor ki Peygamber, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki bu alemin sonraki alemde iki, iki makam vardır. Birisi cennet, biri nar. İkisinde de ehli var. Cennet ehli, Allah'a tevhid eden, Allah'a koşmayan, sözü temiz, özü temiz, Zahiri temiz, batını temiz. Dileği tevhidiyle süslenmiş. Gözü ibretli. Kulak dinlediğinden öğüt alıyor. Hak yola yönelmiş. Nereden, Nereden gelip niye gittiğini aramış, sormuş ve arıyor. Ve diyor ki ben burada faniyim, bir bakiye benim ihtiyacım var diyor. Ben burada açım, beni doyuracak bir razak lazım diyor. Allah. Ben diyor zayıfım bir kadi. Kaviye ihtiyacım var benim. İşte allah Teala'yı bulmuş böyle bu şekilde böyle. ilmel yakın ve aynel yakın ve Hakka yakın bulmuş Allah'ı. Çünkü burada Allah'ın kudretini görmeyenler, hakkı görmeyenler ahirette göremezler. Gözleri kördür onların. Onlar bu alemde her ne kadar zahirde görseler de onların kalp gözleri kördür. Cenab-ı Hak diyor ya, وَمَنْ هَذِي ama وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آمَا عَدَرْ لُسَب۪يلَ bu alemde aba olan yani hak vakati görmeyen demek baş gözü kör olan manasına değil kalp gözü kör olan kalbin gözü vardır. Kalbin kulağı vardır. Kalbin kalbi vardır. Kalbin dili vardır. Yalnız vücudun dili yok. Büyüdün gözü yok. Vücudun burnu yok. Ne varsa vücutta kalpte o vardır. Kalbin bu şekilleri vardır. Burada ama olan hak vakati bulamayanlar çok ağlayacaklar. Bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hesabına şunu söyledi. Kulağında kalsın. Demek ki beni bizi korkutuyorlar nariyel cehennemir efendi. Muhbir-i Sadık Muhammed Mustafa böyle haber verdi. Ne yapalım? Biz onu dakil ediyoruz. İndiği bir şey söylemiyoruz. İndiği olursa benim sözüm ister kabul etse kabul etme. Ama Muhbir-i Sadık olan Allah'ın sevgilisi Mahbubu alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa. Allah. Sahibi'l Mucizat, Sahibi'l Miraç, Sahibi'l Kur'an, Habibi Yezdan bir gün dedi ki i̇shab Sevaya iyi dinle kulağını benden yana ver. Binde 999 kişinin binde 1 kişi cennete gidecekti. İshab-ı e, İkram'ın böyle açıldı, gözleri paltası gibi yerinden büyüdü, kalktılar, ya Resulallah. Ne oldu bizim halimiz dediler, buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem iyi dinle. O binde bir sizsiniz dedi Cümleniz yani. Muhammedur Resulullah diyenler yani. Allah diyenler, Allah'a aşık koşmayanlar. Katletmeyenler, adam öldürmeyenler, zina etmeyenler, hırsızlık yapmayanlar, içki içmeyenler, ana yola'ya ak olmayanlar, ana yola'ya asi olmayanlar. Allah'ın kitabını kendisine minhac edilmiş sırat-ı müstakim olan yola İslam yoluna çıkmış, çünkü o suat-ı olan İslam yolunun bir ucu, İslam bir ucunu onun Allah'a vasıl olur. Rıza-i cennete gider. Kardeşler, çok korkunçlar günler gelecek. Önümüzde büyük akabeler bizi beklemekte. Ölüm akabesi, kabir akabesi, kabir, kabir karanlığı, kabir zulmeti, kabir azabı, kabir sorusu. Sonra akabinde iş işte ondan da bitmiyor iş. Ondan sonra kaldırılacağız. Efendim kim kaldıracak? Nasıl olur kalkar mı ölen adam? Görmüyor musun? Revi'yi, ilk görmüyor musun? Öyle o arda Allah nasıl diriltiyor? İnkar mı edeceksin? İşte onun gibi. Öyle topraklar Allah diriltiyor, yerden yeşertiyor böyle. Kadir ha o ha o. Bir mikropla bütün dünyadaki bulunan insanları halkı halka Allah için birdir iş. Hiç, hiçbir Allah zorluk yoktur. Milyarlarca insanı yarattığı gibi bir mikrop ne? da Allahu Teala yaratması neyse milyarlar insanı yaradı mı? Vallahi. Şimdik Allah, Şimdilik, Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de de "Ya ey müminler ey müminler size ismi verdim" diyor. İsmini verdim. Allah'ın ismi mümindir. Vallahu la ilahe illa el-melik el-kuddus es-selam el Allah'ın bir ismi mümin'dir. Ey müminler size ismini verdim. İttakullah, hakka tükati, benden hak ile korkunuz. Her ne yaparsan yap, Allah huzuruna çıkacağını düşün. Hiçbir şey unutulmaz, Allah her şeyi görür, Allah her şeyi işidir, Allah her şeyi bilir. Hatta sahip olduğun vücudun dahi senin aleyhinde, senin aleyhinde şehadet edecektir. Bunu unutma, eller, kollar, gözler, kulaklar hep senin aleyhinde şehadet edecekler. Yahut öğle şahit edecekler. Lehte var, var. Diyecek ki: "Ya Rabbi, ateş aldı. Uzak bir mescide gitti, tevhiderek, ederek. Sana ibadetmek için şahidim ben." diyecek. Allah görüyor ama şahitleri. Günah işlemişsin, inkana intikal etmişsin. Ağzın tutulur, elim konuşur, ayakların şahit olur. es Biz kıyamet gününde ağızları mühürleriz. Elleri konuştururuz, ayakları tanıklarız, şahitleriz yaptıklarınızdan diyor Hz. Allah. Her şeye kadir o. Ondan başka bir şey yok. La mevcide illahu, la mahbube illahu, ancak sevgili o. La mabude illahu, ondan başka ibadete layık ilah yok. Allah, Allah Celle Celaluhu Hazretleri. Hakkıyla Allah'tan kork. Bilmiş ol ki muhakkak her nefesin sayısı çiçeğine sorulacaktır. Allah yoluna girersem, Kur'an yoluna her şey kolay. Allah sana kolaylık gösterecek ibadet ve taatında. Masiyete gidenler, onlar halak oldular. Masiyete, isyana gidenler, günaha gidenler. Hak yolunda yürü. Dilinde tevhid olsun. Gönlünde Allah muhabbeti olsun. Gözünde ibret olsun. Kulağın hakkı işitsin, hakka kulak versin. Haktan gayrını işitme. Tıka kulaklarını. Allah'ın sevmediği sözleri dinleme yani. Onu demek istiyorum sana. Kulaklarını tıkar. Onlara kulak tıkar. Allah'ın davetine, Allah'ın kitabına Allah'ın davetçilerine kulaklarını iyi aç. Zarar etmeyeceksin. Güneşin grubu yaklaştı. Dünyanın en son menzili kabirdir. Ahiretin de ilk menzili kabirdir. Oradan girilir içeriye. Aklın var diyorsun. Görmüyor musun? Ecel bir nehir. İçmedik kim var? Soruyorum sana. Ecel bir nehir, bir su yani. Bir akan su. Öyle farz ederiz. İçmedik kim var? Hani abay ecdadın? Hani firavunlar? Hani en-rabbü kübül âlâ diyen firavunlar? Nerede? Hani olan ne oldu? Orduları vardı, askerleri vardı. Kimisini bir mikrop, kimisini bir silsini helak etti. o Nemrut hele o, o Şeddat İbrahim Peygamber'e kafa tutmuştu Nemrut. Rabbin nedir? Yuhi ve yümit dedi Hazreti İbrahim peygamber. Nedir Rabb dediğin senin? İbrahim cevap verdi aleyhisselam. Yuhi ve yümit. Öldürü ve diriltir. Budala cevap verdi İbrahim peygambere. Kale ene ve yümit. Ben de öldürü ve diriltirim. İki adam getirdi. Birini öldürdü hapisten. Birini bıraktı işte. Birini öldürdüm. Birini bıraktım dedi. Bunu yaşatıyorum. Bunu öldürdüm demesin mi? Ahmak herif öldürmekle dirilmenin ne olduğunu bilirmez. Ahmak kısa aklıyla hak kudretin tatmaya kalkmış terazisi. İbrahim Nebi dedi ki: İnan Allah yetti şemsin el Mesheke yetti bir min el Allah güneşi şarktan doğdurur. Sen de bakalım şarktan doğur hadi yapma. Öyle diyorsun yani bakalım. Ve mütelezi şaşırdı kafir. Dedi ki senin hiç işim yok ya İbrahim. Şöyle abinin ondan harp edeceğim dedi. de. Ordum var benim dedi. Hazirem var dedi. Kuvvetim var dedi. Cenab-ı İbrahim Peygamber'e vahyetti ki şöyle ona frec-i gelsin harp edelim karşılıklı. Haber verdi İbrahim Peygamber. Hadi ordunu topla gel bakalım dedi. Nemrut ordularını topladı. O devirin o da öyle mahsul olan silahlarını, mancınıklarını, oklarını, kılıçlarını, karbularını, topuzlarını topladı. Saf saf bağlandılar. Hazırlandılar. Allah-u ve Teala Hazretleri bize ibret olsun işi. En aciz mahluk, insanların gözüyle gördüğü en aciz mahluk nedir? Sivrisinek. Allah sivrisinek ordularını, o kibirli kafire karşı sivrisinek ordularını gönderdi. Görelim, anlayalım diye. O devredeyim mikrop gönderse anlamaz herif. Görmesin mikrobu. Milyonlarca sivrisinek tekbir ederek çıktılar. Allah şu harap harbetmeye Gök karardı. Güneş görülmez oldu. Bekliyorlar asker geldi. Karşıdan bir siyahlık görüyor. Vızıltıyla karışık. Tekbir alıyorlar. Vızıltısı o. Tesbihi. Sivrisineği. Fakat bu arada öyle diyor? Ehl-i Keşif. Bu arada Ehl-i Keşif diyor ki bir sivrisinek vardı top aldı. Kanadı da sakattı. Ayağı da top aldı. Dedi Ya Rabbi gazayı emre ferman yurdun? Benim kuvvetim yok harbetmeye. Sakadım dedi Ya Rabbi. Ben bu gazadan geri kaldım. Üzülüyor. Ey Türk evladı, ey Müslüman evladı, gazadan geri kalsan sevinme, üzül. Bak sivrisinek bir de Allah yolunda, üzülüyor, sen insansın. Malınla, canınla, vatanına, milletine, dine hizmet et. Ağlayanın gözyaşını sil, yoksulları sevindir. Hatta Allah buyurdu ki o sivrisineye ilham etti. Dedi ki maden göre acını ifade ettin, sakatsın. En kibirli olan bana karşı hasın olduğu bir söyleyen adama seni havale ettim sen git ona. O sivri sinek dinlene dinlene geldi. Efendim o sinek orduları bir hücum ettiler. Nemrut'un oğlu sünnet mancını kaldı ne askeri kaldı darmadan oldular. Bozuldular. Kaçan kaçana burundan içeri giriyor ve halak ediyor. Gözlerine giriyor, burundan içeri giriyor halak ediyorlar. O topal sinek dinlene dinlene geldi. Nemrut karşı sarayına girdi. İçeri girdi kapının ahta belinin içeriye. He? Ahdeleri yoksa Allah ahdelerini halk ederdi orada. Allah dilerse deveyi ilin değilinden geçirir. Ne inenin değini büyütür ne deveyi küfürtür. Allah dediği gibi yapar. Ah! Şu kadar. Geldi Nemrut'un dizine oturdu. Dinlendi. Yorulmuştu çünkü. Nemrut vurmaya çalışıyor sağ eline kondu. Vurdu. Sol eline derken burnundan içeriye girdi. Başladı beyinle oymaya. Efendimiz şirvesine yani Sonraki nemrutları da bazı şeyler efendim söyleyeyim, şedatları filan mikroplar halak etti. Kıvrım kıvrım kıvrandırıyor. Kasaları dolu. Fakat hiçbir faydası yok. Doktorlar ellerini çekmişler. Aciz kalmışlar. İş hakkı kalmış yani. Hele bir tanesine gittik. Dedi ki bana, hoca ben okumaya götürdüler beni. Hoca ben dedi bana bir şey, vallahi böyle bak bismillah. Bana bir şeyi musallat oldu. Bak orada duruyor dedi bana. Ama paradın para zamanı bu para değil. Kasada yedi milyon var dedi. Benden bunu kaldırın ben bunu, ben bunu, beni bunun elinden kurtarın. Yedi milyonu severim dedi. Baktık duvarda bir şey yok biz görmüyoruz. O görüyor. <gülüyor> ya, ruh hulkuma geldi mi var yok oluyor. Vardan yok oluyor. Ne kasa ne rütbe, ne kese. Yok dediklerin var oluyor. Hani ahiret yoktu ya. Hani melekler yoktu, azap yoktu, ölüm yoktu, mahşer yoktu. Onlar görüyorsun başını görmüyor. Ey mümin! ehliler olsun, ehl-i cennet olsun. Ölmeden ölüm anında son nefesinde gideceğin yeri görür. Ehl-i cennetse gideceğin yeri göreceksin. Ehl-i narsan gene, ehl-i narsan gene gideceğin yeri gösterecekler bize. Allah mafıza buyur. Onun için daima ibadet ve taat Cenab-ı Hakk'a. Ve Nemrud'un başladı beynini yemeye kurdu masal ya şeriye adamların şaştı ne imkanı ölmesine nihayet böyle buldular iki asker getirdiler kafasına vuruyorlar şeyle Topuzla vuruyorlar tokmakla İçeride sinek topu topuzu yiyince kafadan sersem oluyor biraz duruyor durunca ne bu toatlasıyor geç demeye içeride serserdi hayvanın yine başlıyor yemeye yine vur tokmaklıyorlar kafasına bazen öyle öyle olur insan parayı verir kendini tokmatadır Allah'tan kork Allah'tan kork. Ne olacağımız malum değil yarı. Daima Cenab-ı Hakk'a şunu, her gece bunu söyleyin Müslümanlar. İmanımı yoldaş et, azamından bizi koru. Daima arzanda kullan. Ve taatından zev ver bize yarar de. Aman ibadet dulaşma. Cenabet menabet dulaşma. İbadetli ve taatlı ol. Daima silahlı bulun. Çünkü dön borusu çaldığı vakitte hemen dönersin gerisi. Gere dinlemezler kimseyi. Erciy edelim gerisi gereği erciyayı. Tamam, bitti. Affedet. Dön barusu. Yani asker nasıl emir veriyorlar bak. Hı? Oyun gibidir. Önemlerim Ölen, demen son gözü böyle mi bakar, Böyle bir kordu, bu Kim fazla tokmak vurursa ona çok fazla maaşını fazla veriyordu. Ustalıkla vuruyorsun diye. Sonra birisi bir gün bir tokmak vurdu, cehenneme yuvarladı. Hani yertanlısıydı ya, kendi adamları kendisini döverek öldürdüler. Kafirler de böyle. Kendi elleriyle kut yaparlar, ilahlarını kendileri beklerler. Ne zararı var ne faydası Allah'a şi koştukları şeyleri. Allah'a yönel, Allah'a sevenleri sev. Allah'a muti olanlara muti ol. Nefsine muti olma. Nefsinden biraz çarpış, insan olduğun meydana çıksın. En büyük kaza, nefsine mücadele ve nefse hakim olmaktır. Nefsine hakim olmayan adam, insan sayılmaz. Surata insanda da görürse hakikaten eyvan sayılır. Ya, bak şöyle dedim ya sana geldin bir arkasını oturdun gireceksin bunun gibi yolcusun yani her şeyin hazır olsun. Yarın tövbe ederim ibadet yarın başlarım diyenler zarar ettiler. Ne vakit gideceğimiz malum değil. Diyorum ya işte bak tamam gitti o kadar nefesi verirsin alamazsın. Genç de efendim. Olsun genç olsun ya oğlum. Hani biliyorsun ya hatırlarsınız siz. Belki şimdi yaşlılar ama. Gönül ihtiyalamıyor da. Cihan Pehlivanı Kara Ahmet Pehlivan var, meşhur Türklerin. Bizim ava evladımız hepsi kavi, kuvvetli insanlar. Harama uçku çözmemişler hiç. Aslanyayı yetişmişler. Kalplerinde Allah korkusu böyle insanlar oluyor, kavi insanlar. Bir gün üç arasında işte böyle atmış bizim Ahmet Pehlivan Aksaray'da. Demiş ki, Ezrail gelse demiş, benim sırtımı yere getiremez demiş. Der demez, ruhu kapsatmış Ezrail o anlar. Söz yerde kalmış aslında. Bir daha söylüyorum acaba anlatabildim mi? Laf esnasında o kadar kuv kuvvetliyim ki ben demiş Ezrail gelse benim sırtımı yere getiremez derken Ezrail ruhunu kabzeyledi. Bu kadar. Bir an yani. Fakat o an içerisinde anlar yaşanır. Bir andır fakat o an içinde seneler yaşanır. Seneler yaşanır o anın içerisinde. O uzar o. Sana göre andır, bana göre andır. O ölen kişilik için an değildir o. Uzundur. Kiracı gibi yani. Yahut ev sahibi gibi. Kiracı emali mi hemen aybaşı geliyor, evsahibi de ama uzadana bu ay diyor. He öyle, Bazısına sefada olanlar hemen hemen. Ya ne vakit geldi geçti, sene geçti? Sefadesinde ondan, git hapishanede yat bak gidiyor mu? Hastanede hasta ol, bak vakit geçiyor mu? He sıhatin var, güzel işiyorsun, rahat rahat. Bitkansında bak gör. Yani, Suyum var mı ağzın yoksa içmeye ne yapacaksın? ''Hadi suyu içtin, bu sefer çıkaramazsan ne yapıyorsun Soruyorum, Allah'tan kork. Hikmetin başı Allah'tan korkmaktır. Ömür gayet de kısadır, gelip geçicidir. İşte bu canineye geldiniz, oturduk biraz, beni dinlediniz. Falan. Öyle farz et, bu 67 yetmiş sene farz et bunu. Ki o kadar bile gelmez, sana bir gün gibi gelmez, ilişecek ecelin. gün had diyecekler Eşyan hazır olsun, yani yolcu yolunda gerek olduğu gibi. Eşyan hazır olsun, vasiyetini yaz yaz. Borçlu kalma. Borçlarını ver. Kaza namazlarını kıl. Bak söylüyoruz anlatıyoruz. Bizim güneş gruba yaklaştı. Kaza namazlarını kıl. Sakın namazı kazaya bırakma. Namazlarını kıl. Hem de seve seve kıl. Hem de hudu huşu ile kıl. Hem de Allah beni huzuruna kabul etti diye kıl. O namazda ne var biliyor musun? Ya Kenabi de Cenab-ı Hak mekandan olarak tecelli eder adamın karşısını. bekenden münezzeh olarak senin aklın benim aklım erişmez, ne benim dilim onu tarif edebilir, senin kafan onu idrak alabilir. Yani yapınız. Daima istiğfar ediniz Cenab-ı Hakk'a. Ama böyle dillen değil, gönülle, gönül diliyle, gönül diliyle, gönül, gönül gönül, gönül diliyle istiğfar ediniz. Yani istiğfar manası Allah'tan atfını iste, istemek bu anasındadır. Gelip geçeceğiz. Onun için et, Yarın için ne hazırladın? Bak Allah ne diyor burada ayet-i kerimede? Yarın için ne hazırladın diyor. Yarın için ne hazırladın? Yarın da müran ne? Ahiret günü yani. Çünkü laatın atın karip, her gelici yakındır. Bu kadar kesiyoruz. Sizi üzdüm ve yordum. Hava da sıcak. Ama burası gölge altında elhamdülillah. Mahşer günü değil, gölge yoktur. Ancak arşın gölgesi vardır. Resul-i Ekrem'in Livail hamdi şimdi sancağının gölgesi vardır. İki gölge. O arşın gölgesinde de gölgelenler, adiller... Peygamberler, adil hükümdarlar, adil hakimler, gaziler ve şehitler ve salihler ve Allah'ı Allah'a çok çok ibadet eden zahitler abidler orada toplanacaklardır. Bir kısmında Allah'ın Resulü'nün levayede hamsanca sancağı altında gelecek Ondan başka gölge yoktur. Vallahi Resul-i Ekrem'in gibi söylüyorum. Kafa tasları içerisinde beyinler kaynayacaktır. Bugünleri düşün, hatırla, bunlar gelecek... İstiyorsan arşın gölgesine gitmek, Resul-i Ekrem'in civarına iskâr olmak, ibadet ve taatında bulun. Sözlerim belki acı ve incidici, öyle geldi size. Çünkü nefse acı gelir, hak kelam. Nefis hasta olduğu için, hasta adama bal tattırsan, acı gelir bal. Nefislerimiz ıslah olmadığı için, söylediğim sözlerim söz, ölümden korkar korkarız, incinir nefis. Ölümden istemez duymak için. Efendim böyle cehennem ateş falan azat mazat dinledi mi nefisi hiç hoşlanmaz nefis bunlardan hiç hoşlanmaz hiç sevmediği şeylerdir çünkü hasta olduğu için bu tatlı kelam Resul'ün tatlı kelamı ona acı cevizin kabuğu gibi gelir Albi aslında tatlıdır tatlıdır hepsi tatlıdır hepsi güzeldir Resul-i haber verdi hepsi haktır ve gerçektir olacaktır onun güzel dediği güzeldir onun çirkin dediği çirkindir Allah'ın güzel dediği güzeldir, çirkinliği çirkindir? Seninle benim aklımla güzellik çirkinliği biz ayıramayız. Allah'ın kitabı bu oradadır. Ya Rabbi bize insanlığa hizmeti, ibadette kudreti, taatta ruhsatı ihsan-ı inayet eyle. Bizi dinimize, memleketimize, vatanımıza, milletimize hayırlı insanlar et. Bizi kötü kişilerden kılma Ya Rabbi. Her ne kadar iradi cüziğimiz bizim elimizde ise de senin iradi küllenin yanında ne olabilir? Sana teslim oldu ya Rabbi. Habibin hürmetine bizi şakıyla den kılma. Saitlerden Allahu yel